Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Ayşe Deniz Gökçin ve Suha Umar'la yapacağız. Ayşe Deniz merhaba. Merhaba. Suha merhaba. Merhabalar nasılsınız? İyi, sağ olun evet. E, Suha önce Ayşe Deniz'le başlamak istiyorum. E, hafta içinde de telefonda sana bilgi vermiştim. Ayşe Deniz e, benim yeğenim olur kendisi. Ee, geçtiğimiz günlerde Hollywood Independent Music Awards'ı kazandı. Ayşe e, Deniz... Kutluyorum kendisini. Ayşe Deniz Teşekkürler. Biz, bütün Açık Radyo ailesi olarak kutluyoruz. Seni e, takip eden dinleyicilerimiz olduğunu biliyorum ben. E, şimdi, hı hı. şimdi hemen sana şunu soracağım... Hollywood bir herkesin aklına işte oldukça vahşi bir film sektörü geliyor. Sadece gişe hasılatı üzerine kurulu neredeyse bir şey. Bu Hollywood akla bunu getiriyor ama burada bir de bağımsız müzik var. Biraz anlatsana nedir bu Hollywood Independent Music şeyi? Brent Harvey galiba kurucusu. Biraz anlatır evet. mısın? Tabii. E, şimdi bu aslında çok çok yeni. E, Hollywood e, aslında şimdi bu ödül töreninin bağlı olduğu başka bir ödül türü daha var. O Hollywood Music and Media Awards. Normalde bu şöyle biliniyor. Hani medyada müzik yapan insanlar için yapılan bir ödül ve hani Oscar'ı kim kazanacağının önceki şeyi göstergesi olarak diyorlar bu yarışmayı kazananlar Oscar alacak diyorlar. Hani Oscar müzik müzik olarak dalında. Yani ondan sonra e, fakat diyorlar ki aynen dediğiniz gibi işte hep böyle Hollywood e, Böyle şaşallı işte büyük e, filmleri öne çıkarıyor. Biz de hep böyle şeylere yer veriyoruz. Biraz da bağımsız müzisyenlere e, bir ödül e, şey yapalım diyorlar. Ve ilkini yapıyorlar. Ve ilkinde de ben hani, kazandım. Böyle bir aslında ilklere adım attık. E, evet. Yani e, Brent Harvey e, dediğiniz gibi e, bu ödül nasıl denirken? Yapımcısı mı? evet Ondan sonra ilk defa yapıldı e, ve e, çok e, büyüyeceğini söylüyorlar. E, ben de aslında hani şeydim böyle hani hiç kimseyi tanımıyordum böyle <gülüyor> ve hani bana verecekleri %100 vermeyecekler diye öyle bir gittim ki zaten hani şeydim yani hani benim ismimi <gülüyor> söylemişler. Ben salonda bile değildim. <gülüyor> Hatta işte ee, şey arkadaşlarla nasası kazanmayacağım hadi gidelim burada bir şeyler bakalım hadi fotoğraf çekelim bir de şey şöyle söyleyeyim yani şarşa olması da aynen Hollywood şey gibiydi yani hani girdik böyle evet kırmızı kalılar falan vardı öyle. evet, evet. Yani aynen ilk defa böyle bir şey yaşadım işte böyle evet. elimizde şey ismimizi böyle yazıyoruz bir board'a girerken ondan sonra da gazetecilere tuttuk böyle ondan sonra oradan işte bir sürü insan fotoğraf çekti video çekti falan neyse o sırada yani hani ben dışarı şey yapmıştım böyle ay gelin arkadaşlarla biz hani burada çekilemedik bari şimdi çekilelim dedik yani orada çekilmiştik de arkadaşlar çekilmemişti. Ondan sırf benim ismim söylüyorlarmış ben de. Hiç duymadım, duymadım. Aa dedim benim müzik galiba çalıyor arkadan falan derken aynı kısım. <gülüyor> Şağırıyorlar. Yani, hani şey, torpil'e alışık bir şey olduğu için mentalite bende hani böyle ana olsa torpil biri vardır, i̇şte nasıl olsa başkasına veren <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yani hiçbir şey öyle beklemiyordum. Peki bu Hollywood'un <gülüyor> biraz günah çıkartması gibi geliyor bana. Aynen öyle aynen <gülüyor> ve inanın you know... Çok güzel hikayeler yani o e, aday diğer aday yani diğer dallardakiler mesela işte bağımsız e, plak şirketi ödülü vardı. Hmm. Ondan sonra o, o kazananın e, 38 yıldır bağımsız bir plak şirketi e, inanılmaz duygusal bir e, konuşma yaptılar mesela. E, işte ne kadar böyle hani zorluklarla e, bu endüstride e, ayakta kaldıklarını işte hani böyle büyük şirketler, e, büyük e, yani corporationlar hani öyle Öyle mal şeyleri olmadıkları, nedeni pazarlama bütçelerinin az olmasına rağmen bu işi tutkuyla yaptıkları. ya yani herkes nikel çok değişikti bu arada. her yani çok duygusal bir geceydi. Peki ee, Ay Ayşe Deniz, evet. e, şimdi e, şeyi de merak ediyorum ben. E, e, birazdan çalacağız zaten. Kelton kimdir? Kelton aslında bir <gülüyor> sokak ismi. Yani Kelton Los Angeles'a benim ilk e, bu pandemi e, ortasında geldiğim zaman yaşadığım evin sokağı. <gülüyor> <gülüyor> yani orada beslediğim için ben Kelton dedim. Çünkü e, hani şeydi, e, ikonik yani e, bir yer oldu bende. E, ve benim için hani nere, nerede olduğum çok etkiliyor benim hayat. Yani hem hayat tarzımı hem bakış açımı hayata. Ondan dolayı kağıtını koymuştum. Peki adına. biraz e, bestenin hikayesini merak ediyorum. Yani e, bir beste nasıl yapılıyor? bir evet. Daha önce bu soruyu sordum galiba <gülüyor> sana da. <Bir gülüyor> du ya. du duş yaparken ya. ıslık mı çalıyorsun? Nasıl oluyor? <gülüyor> Ya e, valla e, genel olarak benim çoğu bestem e, şey oluyor e, bir m, m, böyle doğaçlama bir tema buluyorum yani doğaçlama yapıyorum piyanoda hmm, hmm, hmm. ondan sonra bir tema yani genel olarak böyle ondan sonra bir tema bir melodi bulursam eğer ilginç e, onu yani doğaçlamaları kaydediyorum genellikle e, bu yani bu normal piyanoda oluyor. Ondan, bir de benim dijital piyanom var. Orada değişik farklı e, bilgisayara bağlayınca sesler ol, oluşabiliyor. Şimdi hani farklı bir ses çıkınca tabii doğaçlamanız da değişiyor ya da fikir olarak. Hı -hı. Ondan sonra benim böyle e, bu production işlerine daha biraz daha yeni yeni sonuç olarak girmeye başladım. Tam klasikçi olduğum için ben böyle bilgisayar pek kullanmayan bir e, şey eğitimden geliyorum. Ondan sonra bu sample library deniyorlar diyorlar. Yani değişik e, ...Seslerin e, kütüphanesi. Hmm. Ondan sonra... E, ...ben de böyle bir yeni bir kütüphane almıştım. E, piyano kütüphanesi. Ondan sonra Piyano Sesleri kütüphanesi. Yani böyle değişik değişik piyanolar var ama... böyle ...bir tanesi çok böyle... E, sihirli duyuluyordu sesi. Yani tam böyle gerçek bir esman olmayan ama dijitali çok güzel olan böyle bir şey. Ona dedim ki ben bununla bir e, bir şey yazayım ve o sırada çok aslında depresyondaydım yani bunu da söyleyeyim. Hani e, müzik çok e, tam tersine yani o, o yaşadıklarımın tersini e, temsil ediyor. E, bir ümit dolu işte e, bir Harry Potter gibi böyle bir e, sihirli bir yere kaçma isteğiyle yazdığım için hmm. e, çok böyle e, umut dolu daha e, böyle e, modülasyon diyoruz böyle key change ne denir. E, parçanın tonunun değişmesi birkaç kere oluyor eserde. Ondan sonra mesela işte fa minörde başlıyor. Ondan başka tonlara geçiyor ama. Ondan sonra ve o geçişlerle de böyle hani film müzikleri gibi bir müzik ortaya çıkıyor. E, o sırada e, yani şöyle ben Los Angeles'a ...taşındığımda... E, ...babaannemi yitirdim... ...sonra e, çok yakın bir sürede de... anneannemi yitirdim ve çok kötü bir durumdaydım... ...depresyonda hem... ...bir yandan pandemi var, bir yandan aşılar yoktu... <gülüyor> ...Türkiye'de... işte aşısı çıkmıştı... ...yani bu konuları biliyorsunuz böyle... He, ...hani bahsetmek çok zor oluyor... ...insanlar istemiyor pek bahsetmek ama... ...hani pandemi herkesin hayatına bence... ...çok kötü bir şey vurdu yani damga... Evet. Um, ee, ve e, o sırada e, bu arada yani hem anneannemi hem babaannem de burada anıyorum onu da söylemek istedim. Peki, Ayşe... e, kalbimde yaşıyorlar. Evet. Ayşe'den e, böyle. <gülüyor> ben suhaya e, Süha, Süha Umar'a e, bir soru sormak istiyorum. da Senle bağlantılıyım. Biraz önce teknolojiden söz ettin. Biz de denizciler kendi aramızda elektronik navigasyon, elektronikler çıktıktan sonra denizciliğin rengi değişti diyoruz. Sen de aşağı yukarı benzer şeylerden söylüyorsun. Süha ne diyorsun? Ayşe denize soracağın soru var var mı? Bu yeni teknolojiler de bizi değiştiriyor mu? Valla şimdi bu 100 puanlık soru yanıtını <gülüyor> tam olarak verebilir bilmiyorum. Ancak ben biraz geri kafalıyım veya herhalde yaş nedeniyle bu teknoloji konusunda her türlü teknoloji konusunda hem çok hoşuma gidiyor, meraklıyım kullanmaya çalışıyorum. Bazılarını beceremiyorum tabii. Başta bilgisayar olmak üzere. Bilgisayar yanlış bir şey yaparsa e, affedersiniz küfürü basıp fişini <gülüyor> çekiyorum düzeliyor Ama e, teknolojinin özellikle denizcilikte tabii ki çok büyük bir kolaylık. E, yani e, önünüze haritayı açacaksınız, onun üzerinde rota çizeceksiniz. Bu haritayı izleyeceksiniz. Pusula elinizdeki tek e, güvenebileceğiniz evet. e, ve halen de tek güvenebileceğimiz şey. Harita ve pusula bunu denizciler hiç unutmazlar. notaki adı e, bu, Nota kağıdını Buyur. eline alacaksın, müziği yazmaya başlayacaksın. Oho, kim uğraşır? Değil evet. mi? Değil mi yani, <gülüyor> tabii, tabii. Şimdi artık zaten her şey elektronik. Evet. Neredeyse şöyle bir müzik yap bana diyorsunuz. Yapıyorlar diyeceğim ama yanlış haksızlık olur Ayşe Deniz'e. Ee, de. Şöyle yapalım, Ayşe Deniz, biz bugün e, Süha e, Umar'la e, Piri Reis üzerine bir dizi, yani program başlatmak istiyorum. Suha'yla şu ana kadar tanışmamış olmaması çok tuhaf geldi bana. Bir iki yazısını falan okudum. Ee, şöyle dolayısıyla sen, senin Türkiye programını öğreneyim. Çünkü seninle böyle daha yay, zamana yayarak yapacağımız bir sohbet yapmak isterim. Müzik hikayenin Aha. kalan bölümlerinde. Ee, şimdi istersen Kelton'u dinleyelim. Ondan sonra ben sana iyi uykular diyeyim sabahın üçünde <gülüyor> uykusuz kalıp programa katılıyorsun. <gülüyor> Peki. Berhem'den <gülüyor> rica edeyim. Berhem Ayşe Deniz'den Keltin. Evet. Ayşe Deniz Gökçin'den e, Hollywood Independent Music Awards'ı kazandı. Keltin isimli bestesi dinledik. Ayşe Deniz e, parmaklarına, yüreğine, ruhuna sağlık. Çok güzel. <gülüyor> Teşekkürler. Evet, <gülüyor> e, peki Ayşe Deniz biz e, Piri Reis'le devam edeceğiz ama önce e, Süha Umar'la başlamak istiyorum. E, dediğim gibi tanışmamış olmamız çok tuhaf. E, Ayşe Deniz Piri Reis'i biliyor musun? Tabii ki ama şimdi daha iyi öğrenmek için <gülüyor> e, sizden dinleyeceğim. Tamam, peki. <gülüyor> Peki çok teşekkür ettim Ayşe Deniz Gökçin'e. Ay, ay ailece de gurur duyduğumuzu burada ifade edeyim. <gülüyor> ee, babaannem <gülüyor> ve anneannem de bunu dinleseler de çok mutlu olacaklarını biliyorum. Peki, evet. <gülüyor> peki e, Suha e, izninle Suha demek istiyorum. Sen de bana Bey sunu de lütfen. Denizcilik de bey bayan hanımefendi pek e, uymuyor bence. Olur mu sakıncası var mı? <gülüyor> Hayır hiçbir sakıncası yok. Biz zaten yat ekibi olarak birbirimize reis diyoruz. <gülüyor> ha öyle onu fark ettiğim yazılarında. Şimdi evet. önce sıra biraz e, senin e, hikayeni dinlemek istiyorum. Yani e, bir iki yazın ancak okuma vakti oldu? Bir tanesi galiba İzmir bağlı çocukluğum var. Çünkü Karşıyaka ve Yunusları evet. anlattığım bir yazım var. Evet. E, İzmir'de mi okudun? Evet. Evet. İlki Hayır. olarak İzmirliyim ama e, moda doğumluyum. Anladım. E, hatta yıllar sonra e, yaklaşık 60 yıl sonra modada küçük bir daire aldığımda arkadaşlarım e, ya modada da, evet dedim doğduğum yere ölmeye geliyorum dedim. <gülüyor> Çok güldülerdi. <gülüyor> Şimdi ben evet İzmirliyim çünkü <gülüyor> ailen İzmirli annem. Süha ben anladım. Ankara İlkokulu'ndan mezun oldum. Aa, öyle karşı mi? evet. Ha, ben Alay Bey İlkokulu'ndan ha, mezun oldum. Anladım. Ee, biraz aramızda mesafe vardı fakat ben o yollardan her sabah çünkü e, Raygen Sokak'ta otururduk çarşının başında e, iskeleye yakın. Oradan Ay, Ay, Alay Bey Okulu'na e, sabahları yürüyüp öğlenleri yürüyerek geri dönerdim. O yani demek ki aynı yerdeniz neredeyse. Hı hı. E, e, şunu soracağım e, Karşıyaka kıyıken kulübü vardı. Liseyi İzmir evet. İzmir'de mi okudun? E, liseyi Özel Türk Kolejinde o zamanki ismiyle okudum. Ha İzmir Kolejini kazanamamışsın ondan İz... İzmir <gülüyor> Kolejine <gülüyor> vermedi babam beni e, çünkü babamın bir takıntısı vardı. Bir an evvel e, hayatı atılmamı istiyordu İzmir Koleji o zamanlar Ege Koleji denirdi. E, o iki yıl e, istalişi vardı, onun evet, evet, vardı. Evet. Babam hiç bunu istemedi. Sonradan <gülüyor> ben çok söyledim tabii babama ama e, şey herkesin daha sokaklarda top koşturduğu zamanda ben ülkeden mezun olup dışişleri bakanlığına girmiştim. Evet, e şimdiki yani... aklım olsa yapmazdım tabii. <gülüyor> ben işte yazılarında okudum. Özellikle bir iki tanesinde o kadar çok ortak tanıdığımız var ki hatta Ertuğrul Apakan'a kadar gidebilir yani. Aa, ee, tabii Ertuğrul Apakan halen de o İzmir'de oraya yerleşti. O şeydir. Evet. O, abimin yani Ertuğrul benden üç yaş büyüktür abim gibi. Onlar sınıf arkadaşıydı. Hatta bir, bir, bir, bir bilirsin mutlaka Fransa'dan Türkiye'ye bir Figaro 2 tekneleriyle sola yarış yapılmıştı. Onun, evet. onun organizatörü Cumali Varer idi. Ben de radyo üzerinden tanıştım. Sonra o yarışa destek vermeye karar verdim. Hatta Abdullah Gül o zaman Cumhurbaşkanı'ydı. Ahmet Sever de danışmanıydı. Ahmet Sever'le buluştuk Ankara'da filan yarışın işte siyasi izlerden destek alması için filan evet Abdullah Gül tabii ki benim de şüpheler bakalım sonra da Cumhurbaşkanı oldu çok şeyler dostça ilişkilerimiz vardır Ahmet Sever'i de çok severim çünkü ta Strasbourg yıllarından bir birlikliğimiz vardır bir aynı o izlerdi Avrupa Konseyini izlerdi oradan beri demek ki 1970'li yılların sonundan bu yana Hı hı. bir tanışıklığımız ve arkadaşlığımız vardı. Dedi, evet dediğiniz doğru. Çok ortak arkadaşımız ve yönümüz var. Evet evet. Peki biraz politik diplomat olmaktan söz edelim. Çünkü diplomasi ile günlük kısa dönemli siyaset arasında bir fark var. Benim şimdiye kadar görebildiğim kadarıyla diplomasi daha ...istikrarlı ve daha hani hükümetler değişse bile dış politikadaki değişiklikler daha geç oluşuyor. Bir de herhalde diplomasideki liyakat meselesi siyasete göre daha önemli. Yani başarılı bir diplomatın yerinden edilmesi daha zor gibi. Yanlış mı biliyorum, düşünüyorum? Yok, şimdi sadece bir zaman değişikliği yapmak gerekebilir... Bu söylediklerini e, dili geçmiş zamanda belki kullansak daha doğru olabilirdi. Hmm. Çünkü bugünün durumu çok da bu e, tabloya uymuyor ne yazık ki. Evet diplomasi e, dış politika e, çok ciddi e, düşünmeyi, değerlendirmeyi, e, bilgilerin toplanmasını ve onlara dayanılarak çok uzun vadeli, bir e, projeksiyona dayalı strateji belirlenmesini öncelikle e, gerektirir. E, ve e, böyle bir strateji belirlendiği zaman da eğer doğru belirlenmişse tabii ki bunda ikide bir değişiklik yapılmazsa. hani Dünyada her şey her zaman değişiyor ama e, bu diplomasinin temel kuralları bir defa değişmez. Çünkü diplomasi bir ülkenin e, çıkarlarını korumak için düşünülmüş ve kurgulanmış bir meslektir veya bir uğraşıdır. Bir ülkenin temel çıkarları öyle her iki günde bir veya bu akşam yattım, yarın sabah kalktım içimden böyle geliyor diye değişecek bir durum değildir. Çıkarlar çok yerleşiktir, belirlidir ve o çıkarları nasıl gerçekleştirebileceğinizi de bilirsiniz, bilmeniz gerekir. Peki. Tabii günlük siyaset farklı bir şey. Ben iki yıl kadar bir siyasetin içinde de bulundum. Bir ara Dışişleri Bakanlığından bakanla pek görüşlerimiz uğra, uyuşmadığı için ayrılmıştım. O dönemde Sosyal demokrat Halk Partisi, SHP, 2. SHP'nin kurucu üyesi filan olmuştum. 2-3 yıllık öyle bir ...siyli bir şehirde... ...siyaset... ...deneyimim de var ve çok da memnun kaldığımı... <gülüyor> ...söyleyemem doğrusu. Peki Sıvay bir soru soracağım sana... ...denizcilikten yine senin mesleğine yönelik... ...şimdi biliyorsun solo... E, ...seyirler var... ...bunun çok, evet. çok yüksek olanları var... ...ama çok bildik evet. bir şey vardır... ...bir ara bir denizci... ...Allah kahresi ne işim var benim... ...bu denizin ortasında tek başıma... ...dediğini anlatır bir sürü denizci... Sen de iş mesleğini yaparken ya ne işin var burada dediğin oldu mu? Yani bu, bu soruyu çok sık hemen <gülüyor> oynayan, her gün sorduğum zamanlar oldu. <gülüyor> bu, yani diplomasi e, aynen e, bir kaptanlık e, gibidir. Kaptan, e, hani bir laf vardır ya kaptanın dediği kanundur. Hı hı. Tabii e, bunun bir de biliyorsunuz bir e, tatlı e, esprisi vardır. E, kaptanın dediği e, doğrudur e, ve işte o da der ki bu geminin kaptanı benim. İkinci kural bu birinci kuraldır. İkinci kural <gülüyor> e, bu geminin kaptanı benim. E, karımdan bunu söylemek için izin aldım. Şimdi bunu bir yana bırakalım. Evet. Kaptanlıkla diplomasi e, bugün bile niye bugün bile diyorum? Çünkü bu kadar iletişim olanaklarının geliştiği bir dönemde Anında talimat alabilirsiniz, anında temas edebilirsiniz kendi ülkenizdeki yetkililerle. Ama buna rağmen diplomasi aynen kaptanlık gibidir. Dümele geçtiğinizde sorumlu sizsiniz hı hı. ve çoğu kez de kararları tek başınıza almak zorunda kalırsınız. Hı hı. Yani şimdi burada bir benzerlik daha var. <gülüyor> kaptan eğer iyi bir kaptansa ki benim iyi kaptan tanımım tırnak içinde tedbirli denizci. İyi kaptan yoktur. Tedbirli denizci vardır. Evet. Denizden korkan Denizi denizci okuyan. vardır. Evet denizden mutlaka korkan. Evet. evet. <gülüyor> Denizin neler yapabileceğini yaşamamış olsa bile bilen, bunu evet. algılayabilen kişidir kaptan. Ya burada... ee, diplomat da buyurun. Burada bir şey, benim bir öyle sola bir dünya seyahati projem vardı. Olmadı gerçi ama o zamanlar işte çok yazıyordum çiziyordum. Çok heyecanlıydım. Tek hazırlıyordum, yazıyordum vesaire filan. Bana şey sormuşlardı. Ya korkmuyor musun dediler. Ben de ya denizden korkmasam cesaret edemezdim diye cevap vermiştim. Yani o Değil, den evet. denizden korkma dolayısıyla tedbirli olma çok önemli bir bir, bir konu başlı denizcilikte. Peki Doğru ben bunu bir şeyle karşı yanıtlayayım. Ee, ünlü e, artist e, aktör kovboy John Wayne'in bir lafı vardır ee, cesaret ölesiye, ölesiye korkmak ama yine de atına binmektir der. <gülüyor> evet. Bu, evet. <gülüyor> budur. Yani, kaptanlık da böyledir diplomasi de böyledir çünkü Hı -hı. gittiğiniz yerde ben bunu çok yaşadım biraz da şansım yaver gitmedi galiba hep böyle kaptanlık e, İlişkilerin bozulduğu yerlere Büyükelçi gönderdiler beni düzelteyim diye <gülüyor> ee, Orada e, yapacağını Atacağınız her adımı e, Soramazsınız Sormanız zaman zaman da uygun olmaz Bunu tırnak içinde söylüyorum Çünkü soracağınız kişiler Ne sizin bildiklerinizi bilirler Bir kısmı haklı olarak Çünkü siz oradasınız onlar değiller Hı -hı. Ne de e, size doğru talimat verebilecek Bir birikime sahiptirler Orada kendi başınıza karar vermek zorundasınız. İyi bir diplomat da iyi bir kaptan gibi şöyledir. Ülkesinin çıkarlarını bilir. Bu çıkarların nasıl korunacağını bilir. Ve bu nedenle de çoğu kez talimata ihtiyacı yoktur. Burada kesin bu konuyu çok uzattık. <gülüyor> <gülüyor> Yok bence iyi gidiyor. Peki e, Suha şunu sormak istiyorum. E, ben mesela ilk Talat Kırış beni, seni bana önerdi. Ya mutlaka Süha ile konuş. E, ben çünkü Pir Reis'ti yapmak istiyorum. Ya kimi önerirsin dedim. Hemen senden söz etti Talat. Sağolsun tamam, evet. Talat ee, Hoca çok bir, bir, sevdiğiniz bir vallahi, muhtemelen dinliyorsa şu anda sabah konuştuk çünkü seninle yapacağımı bir söyledim Talat'a. Dinlemeye çalışacağım dedi. Oradan da ona selam söyledim. Geçen hafta çok güzel bir program yaptık beraber. Ben de selam söylüyorum. Sağol. Ee, tamam. Talat ee, şunu soracağım ben e, hani Talat böyle söz edince ben açıkçası bir de senin diplomat olduğunu öğrenince ha eski bir büyükelçi işte tarihe meraklı Pir size de konsantre olmuş kafayı takmış gibi sonra yazılarını okudum ki karşıma olağanüstü bir denizci çıktı. Yani neredeyse her konuda yazmışsın. Yani çevre kirliliğinden balık çiftliklerine şimdi tam hatırlamıyorum ama yani o kadar evet. zengin bir skalada yazılarım var ki yani bir Pir Reis uzmanından çok bir deniz yazarı çıktı karşıma. Çok sevindim. Hatta yani Karata da teşekkür ederim. Seni beni senle tanıştırdığı için. Eee ben, şu, ben, ben beni mahcup ediyorsun. <gülüyor> şey şu şeye geç hemen onu konuşmak istiyorum. Tabii ki bütün yazılarını okuyamadım. Çok yazı var çünkü. Ama evet. Trendili anlattığın yazıyı baştan sonuna kadar okudum. İşte oradan zaten işte Turan Soyaslan işte şey Tanrıdincer'el bir sürü ortak dostumuz olduğunu ofa evet. gördüm. Evet. E ilişki nasıl başladı? O karşıya vapurundaki Yunusları anlattığın çocukla beraber mi başladı? Hmm. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim e, tabi karşıya kadar dedim. Allah belki okuluna giderdim. E, i̇lkokuldan dönüşte de e, mutlaka çantamda olta bulunurdu. E, sahilden dönerdim ve e, iskeleye yakın oldu amcanın e, evi vardı. Onun önünden filan olta atar. İşte bir midaki, midaki tutardım veya sparos tutardım. E, ve de e, zaman zaman da tabi e, hemen soyunup denize e, girerdim. De, eve döndüğümde de tabi bizim kısa pantolonlar e, şey, ıslaklığı gösterdiği için i̇şte bir güzel azar işittirdim. <gülüyor> yani kısacası Deniz'in içine doğduk. Sonra çok küçükken ben yani beş yaşındayım filandım diye öyle hatırlıyorum. 1950 olduğuna göre evet 45 doğumluyum. Beş yaşındaymışım. Ee, babam çok ileri görüştü. Düzgün bir adamdı. Ve sayfiyecilik filan şimdi yazlıkçılık diyoruz ya. Onlar bilinmezdi İzmir'de. Fakat o böyle bir şey kafasına koymuştu. Narlıderede Hayit kısığında ee, şimdiki Yeni Kale ile mayın grubuyla şu, askeri e, Ege ordusu arasındaki bir yerde bir yazlık e, kurdu bir e, arsa alıp. işte orada ben e, her sabah güneş doğmadan fırlar e, doğru deniz kenarına işte, tırmıkla ahtapot yakalardım. Yok balık tutardım. Işte, sabahtan akşama kadar denizde kalırdım zaten. Zaman zaman yatağımdan balık balık çıkardı. Annem çok kızardı ama öyle <gülüyor> başladık. Ondan sonra da tabii her balıkçı gibi veya denize meraklı insan gibi biraz ileride daha büyük balık vardır. Keşke bir sandalım olsa başladı. Şimdi onu soracaktım. Ondan sonra işte böyle bir biz kargı deriz, saz demet, evet. keser, kuruturlar. Onları bir araya getirdim kendime. Herhalde 11 yaşındaydım falan. Bir sal yaptım. İki de küre, küreği vardı. Hatta bir direği bir de çimento torbasından yelkeni vardı. Onunla güzel <gülüyor> paragat <gülüyor> atar ondan sonra... Bir ay kürekle gider yelkenle dönerdim tabii <gülüyor> saatte 0-0-0-0 bir not süre <gülüyor> başladı. Sonra da tabii sandal alır, motorlu sandal alır. Bir şey evet. eklemek istiyorum. Tabii. Ben de Boston'dan Karşıyaka iskelesine kadar bisikletine bisikletime taktığım yelkenle giderdim. Arkadan sonra <gülüyor> çarşı, çarşıdan arkadan dolaşıp tekrardan ve böyle a çocuğa bak bisikletine yelken takmış filan diye sesler gelirdi başımı tamam, çevirip şimdi. bile bakmazdım o kadar mağrur ve şey gururluydum ki ne olacak çocuk peki ilk sandalın gerçek sandalın ne zaman oldu? İlk sandalım küçük bir bottu, Çıtalardan hmm, iskeletli, şey yapılmış, çatılmış, branda kaplı bir sandalye boyama. Evet, sandal böyle boyama. O kadar oynak bir şeydi ki e, ayaklarımı iki tarafa böyle dizlerimi dayamaz ve azıcık fazla kıpırdanırsam e, kendimi denizde bulurdum. Sonra e, bir e, sandal aldık, sonra babam bir e, e, dan ediyorum yani İzmir'de hani tatlı sufren giderler ya yerleşmiş yabancı Fransız İtalyan asıllı hı hı. onlardan birisinin sandalı çünkü sandalın ismi Evelyn'aydı. Evelyn kızının ismiymiş. Vallahi e, yani e, Eysun, e, açıkça söyleyeyim o kızı hala merak ediyorum Hiç görmedim Nasıl bir kızdı acaba Sarışı mıydı Esmer miydi güzel miydi çekindim. Hala merak ederim Sonra ama e, Artık e, dış işlerine girdikten sonra Hep böyle bir Büyük teknem olsun istiyordum e, Bir, bir süngerci Trandili buldum e, 1960 yapımı Onu satın aldım onu e, gerçek bir trendin haline getirdim. Biraz değişiklik yapmışlardı. Onları kaldırdım. E, Çaka Bey. Sonra e, onu e, biraz daha yenileyim derken Bodrum'da bilmem duydun mu? Çolak Erol diye çok, çok ünlü bir hiç, trendin yapılmışlar. E, dayım Ayço vardır. Belki tanırsın bilmiyorum. Ayço, ha, diye, ha, Ayço diye teknesi vardı. O yüzden ne? de o, a, dayımın üzerinden e, Çolak Erol'la tanışıklığım var. Ne? Hatta şey Sedat Hakkı Eldem'in e, röle ve ödevi için Bodrum'da e, fotoğraflar çekmeye gitmiştim. Onun da fotoğrafları vardır arşivimde. Evet rahmetli oldu maalesef. Şimdi oğlu o çok yakın dostuma da o, bütün oğulları filan o ters tane filan. O sonra bana Oraya götürdüm koydum şey, şey şeyi çakabeyi şunu biraz dedim derleyip toparla tamam onu derleyip toparlarız gel ben sana bir trendil vereyim dedi. Yani o kadar güzel bir trendildi ki tamam dedi. Yani <gülüyor> kabuğu falan hazırdı içini sonra birlikte şey yaptık. Trendil ee, onları... trendil özel tercihim mi? Yani her... Evet evet yani Neden? Evet, çünkü trendil Ege'nin teknesi Ege'nin teknesi tabii bugünün trendilleri değil. Trendil 9 metreyle 10 metre civarında bir teknedir. Yani maksimum 11 metre. Ege'deki dalga boyu dikkate alınarak tabii binlerce yıl içerisinde sonra işte iki tarafı sivri dediğimiz, dediğimiz tekne. O, o çok denizci yeltene iyi gidiyor. ve süngerciler açısından eee e, ...yönetilmesi çok kolay... ...tabii şimdiki motorlar... Yok. ...o zaman yerken şey... Hı hı. ...böyle bir süngerciyi takip ediyor çünkü... ...kafasında o alet devatla ...aşağıda sünger toplayan... ...süngerciyi takip ediyor... ...yani bu suların... ...teknesi ama... ...tabii ki öyle çok rahat bir tekne değil... ...peki guletli sorayım sana... ...gulet ve trendil... ...ikisinin arasındaki evet. farkı anlatsana... Yani ben bir tekne uzmanı değilim ama e, gulet e, benim görebildiğim kadarıyla özellikle mavi yolculuğun e, çok e, gözde bir e, tatil geçirme e, yöntemi olmasından itibaren insanların e, o teknede biraz daha rahat etmeleri için düşünülmüş bir tekne. Nereden e, o forma geldiklerini düşünüyorum şöyle. Balkon yapmışlar e, teknenin kıçına. Evet yani <gülüyor> o, o işte e, bir, bir zamanlar şimdi tam hatırlayamadım bir ismi var onu hatırlarsam söylerim. Ona benzer bir teknesi var Bodrum'un ve Güney'in. Hmm. O arkası hafif <gülüyor> böyle yuvarlak. Tarpıkmış evet. değil de daha biraz derli toplu filan onları birleştirerek zannediyorum. Tekne yapımcıları o ihtiyacı karşıladılar ki çok haksız sayılmazlar çok da şık bir teras kulet oluyor. Guletler vardır hakikaten çok şık guletler var yani evet, böyle var. insanın gözüne batmayacak özellikle mesela yine çolak erol'un yaptığı guletler filan çok hem şıktır hem kullanışlıdır bunlar ihtiyaç tabi yani sen de tahmin edersin. E, tabi. göre. E, değişiyor. Hı hı. Teknenin şekli ve kapasitesi kullanım alan. Dün bir arkadaşımla bir İtalyan e, fiber motor yata motor yat yani 8 metrelik bir tekneye baktık. Vallahi yani hani derler ya e, biblo gibi bir tekne oyuncak gibi. Hı hı. O kadar güzel kullanılmış ki her şey yerler. Yani hayran, hayranlıkla baktım. Tabi bir İtalyan tasarımcılığının da e, çok önemli bir katkısı var bunda. Hı hı onlar da teknelerde gelişiyor yalnız hoşuma gitmeyen şey büyüyor bazı tekneler çok büyümeye gelmez yani tirandil öyledir e, Renk büyük büyük tekne talebi artınca büyümeye evet. başladı yani o piyasada biraz e, taleple belirleniyor yani biraz da o Doğru. tırnak içinde görgüsüzlüğün talepleri de tekne e, yapılarını değiştirmeye başladı yani kaçak Doğru. kat çıkıyorlar neredeyse artık <gülüyor> yani bazen öyle tekneler var ki yani insanın içinden şunun altına iki delik deliyim akşam da sabah kaybolsun demek geliyor balık yuvası yapalım değil mi evet. Evet, balık yuvası olsalar daha iyi olur peki şunu soracağım mavi yolculuktan söz ettin şimdi eskiden mavi yolculuk yapan tekneler, trendiller, guletler vesaire kuru direk e, gezerlerdi yani evet. direk var ama üzerinde yelkeli yok, bombası var, evet. ana yelkeni doğru. yok filan gibi. Doğru. Sonra bu Bodrum ahşap tekne yarışlarıyla birlikte ki bu benim yorumum evet. bilmiyorum doğru mudur. Doğru. Ee, kaptanlar ya da firmalar bir yelkenin ekonomisini fark ettiler. Doğru. İki, yelken yapıyor olmanın yani iyi bir trendde yelken yapıyor olmanın müşterilere ya da mavi yolculara da iyi geldiğini fark ettiler. Tabii. Ve bildiğim kadarıyla eskiden sadece mazotla yani motorla giderken şimdi yüzde elli yüzde elli yani işte altı gün diyelim üç gün yerken üç gün motor filan gibi bir noktaya gelmiş. Bu evet. ahşap tekne yarışlarının buna katkısı nedir sen katılıyor musun o yarışlara? Ben katıldım bir sene ee, bizim işte o çolak Keral'ın yaptığı 11-20'lik e, tirandilim ninfle ve derece aldık. Üçüncü olduk falan yani ama e, geçen gün bir yazımda yazdım en son yazımda. E, ben yarışı sevmedim. E, neden sevmedim? Çünkü tam biraz evet söylediğin nedenden. <gülüyor> yelken açıyorlar, yelken iyi geliyor dedin ya. Hı hı. ya deniz e, yarışmak için değil. Ben savaş gemisi değilim. Bir yerden bir yere mutlaka ne ulaşmak zorundayım, ne gitmek zorundayım. Fırtına çıktıysa denizde sakin bir yere gider. Bağlanırım. Bir gün, iki gün otururum. Yani... E, bu, bunu, bunu söyleyen çok fazla dostum var. Ama tersini de söyleyen başta ben olmak üzere. Ben evet. e, yarışı çok seviyorum. Çünkü ben denizcilik anlamında yarışı olmaktan çok şey öğrendim. Sabretmeyi öğrendim. Doğru, Rüzgar ha, o, kullanmayı doğru. öğrendim. Yani evet. Orada kendi kendine yaptığın yarış beni çok eğlendiriyor. Bazen kendimi çok salak buluyorum. Bu, bu, bu stratejiyi nasıl kurdum diyorsun. Ya da bazen tersi oluyor. Ee, civarnalara, kıyı rüzgarlarına giriyorum. Filo açıkta ha. kalmış. Ben yürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın oluyorum. Falan. Bunlar Bizim bana çok hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar bana iyi geliyor. Peki ee, anladın ki sen yarışçı değilsin. Yani yarışçı değilim şöyle. Yarış sırasında aynen senin çok şey öğreniyorsun. E, bir birtakım şeyleri zorluyorsun. E, daha dikkatlisin, daha e, her şeyi hesaplamak zorundasın. Tabii hesaplayamıyorsun. İstanköy'ün yakınında kalıyorsun. Böyle bakınıyorsun. <gülüyor> i̇şte yani bu <gülüyor> <gülüyor> son yarışta da e, bizim dümende oturan arkadaşım baktı bak şuha biz geri gidiyoruz dedi. <gülüyor> Nereye geri gidiyoruz ya da geri gidiyor evet gitmiyoruz bir yer ama geride gitti. Sonra baktım hakikaten geri gidiyoruz. Akıntı mı vardı? Şey Bodrum'dan İstanköy'e doğru bir akıntı var. <gülüyor> e biz Bodrum'a gitmek istiyoruz ama bir akıntımızı buraya E Bu da güzel işte. Oğlum, yani bu, bu, bu, bu iş böyle. yani Denizcilik böyle bir şey. Ben şeyi seviyorum. Yerken açmayı seviyorum. Şimdi bir şey söylediğim çok önemli. Üç gün motor, üç gün yerken. E tabii. <gülüyor> Mazot böyle olunca ister istemeyiz. <gülüyor> ilk zamlar gelmeye başladığı zaman devlet ilk defa denizciliğe katkıda bulunuyor ki artık kimse motor çalıştırmayacaktı. <gülüyor> şey, <gülüyor> Bodrum ahşap tekne yarışları baştan itibaren eray kulakları çınlasın. Hakikaten bu Türkiye'de özellikle yelken kullanımına ve teknede yelkenle gitmenin önemine ve bunun değerine büyük katkıda bulundu. Hı hı. Hakikaten büyük katkıda bulundu. Yani bunlar yapılmasaydı rahmetli hocam Mümtaz Soysal Bodrum Okul Gemisi falan evet. bunlar Türkiye'de yelkenci. Şimdi geriye dönün 1930'lu yıllara dönün Atatürk, Moda Deniz Kulu, İstanbul'da yelken kulübü falan. Yani bu bir vizyon meselesi. Hı hı. O tarihte adam bütün bunları görmüş, onları hepsini desteklemiş. Ee, sonra bir an böyle bir e, biraz evvel bir görgüs görgüsüzlük sözü kullanmıştım. Doğru. Evet. Şu anda e, bir büyük büyükelçi abim vardı vefat etti. Görgüsüzlük çağı diye kitap yazmıştı, yazdı. <gülüyor> ne yazık ki Türkiye galiba bir görgüsüzlük. Yani parayla görgü eksikliğinin bir araya gelmesinin sonucu olan bir görgüsüzlük çağı yaşıyor. Evet. Yani ne? işte bakın daha yeni tanınmış bir iş adamımız ve eşi evet, e, evet. Bir, kaza, bir kaza geçirdiler. Evet. Daha yakın zamanda gene Türk Lükü'nde benzer bir kaza ama bunlar üstelik bu kaza geçiren kişinin de denizci olduğunu söyleniyor. Hı hı. E, bunlar bir ya gece, Nasıl... gecenin o saatinde o süratle nereye evet, gidiyorsun? Evet ya neden yani... gidiyorsun? Yani. Neden gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye geçeceksin? <gülüyor> Ha, nereye evet. yetişeceksin? Bu, bu anlaşılır şey değil. Evet, o evet. şişme botlar arkalarında iki tane 300'er beygirlik motorlar evet, filan. Evet. Bunlar ne olacak? işte? bunlar denizcilik falan değil. Bunlar görgüsüne bakmasın kimse. Teknenin altını led ışıklarla renklendirmek. Evet. Evet. <gülüyor> evet yani o da anlaşılır. <gülüyor> şey Valla dün bir arkadaşımla şeydi e, e, terastan Kız Kulesi'ni görüyorduk. Ben dalga geçtim ya. Kız Kulesi'ni pavyona çevirmişler diye. Bir evet. kırım mızı oluyor oradan yeşile dönüyor oradan bilmem ne oluyor oradan ışıklar hüzme ışıklar çıkıyor ya bir durun ya bir sakin sakin bırakın kendi halini hafifçe aydınlatın biz de kız kulesine bakalım yani evet. neyse bir de tabi bu bir de mimara haksızlık yani sen benim yaptığım binayı niye kendi kafana göre boyuyorsun <gülüyor> hayır zaten o, o binayı yapan adam buralarda dolaşıyor olsa o mimarı fena ediyor <gülüyor> evet Peki e, bu hafta e, Süha umarla e, başladık açtınız daha açtınız gökyüzünde başladık Süha ile <gülüyor> devam ediyoruz Süha ile kaç program daha yapacağız bilmiyorum ama bu program bu ilk programı e, biraz e, Süha'yı dinleyicilerle tanıştırmak üzere kurdum ama şimdi yavaş yavaş Pirile ise geçmek istiyorum Süha yani e, orada olan işte bir insan hikayesi var. Herkes Piri Reis'i bir haritada, e, o, haritacı olarak tanıyor neredeyse. Ama yani müthiş evet. bir insan hikayesi var ve bilemiyorum Piri Reis'le ilgili yapılmış bir film var mı? Şöyle e, Besun, Piri Reis gerçekten e, sadece haritacı, denizci falan değil. Piri Reis aynı zamanda bir dönemin Bilimcisi. E, çok çok ünlü bir göstergesi. Niye bunu söylüyorum? Pir-i e, kanuni tarafından kafası vurdurularak öldü. Evet. Nasıl e, oldu? Aynı, aynı kanuni ki bizim işte en büyük padişahlarımızın başında geliyor değil mi? Aynı öyle kanuni e, şöyle evet öyle ben tabii öyle değil mi? <gülüyor> Ama öyle diyorlar. E, aynı kanuni e, sonra devletin çökmesine yol açan adımlardan birini atıp en güçlü e, sultan, padişah olmaya e, layık oğlu Mustafa'yı da boğdurdu. Hı hı. E, aynı padişah son derece açık fikirli ve çağı anlamış olan Hargalı İbrahim'i de boğdurdu. Hı hı. Şimdi bu üç kişi daha sonra gelen Osmanlı imparatorluğunu çöküş dönemine giden gerileme döneminin başlangıcıdır çünkü kanuninin sonu ee, bunun nedeni e, o sanayi devrimini ve aynı derecede belki daha da önemli o okyanus denizciliğinin ve keşiflerin önemini anlamış üç kişiydi. Evet. Evet. Ve bunun gereğini yapmaya çalışan üç kişiydi. Hmm. Kanunu bu üç kişiydi öldürttü. Ondan sonra Osmanlı sanayi devrimini... Peki nedeni ne olabilir? E, şimdi e, bunu söylemek biraz nazik bir konu ama ondan sonra olanları düşünürsek bu bir e, İslamiyet'in veya dinin devlet işlerine e, gerektiğinden fazla müdahale etmesinin başlangıcı da oldu aynı zamanda. Yani halifelik de mi? kendisi sırf biliyorsun. Yani Sırbistan'dan alınmış, getirilmiş, e, yetiştirilmiş ve kardeşi Makaryayı sırf Ortodoks Kilisesini yeniden kuruyor. Çünkü sadece Yunan Ortodoks Kilisesi var o sırada ve Ruslar var. Tekrar kuruyor başına kardeşi Makaryayı getiriyor, kardeşini getiriyor. Ama Papazlar bir gün bir şikayetçi olmaya kalkıyor, bir laf ediyorlar. Yani bizim devlette daha çok sözümüz olması gerekir gibi bir laf etmeye kalkıyor. Hepsini topluyor. Siz kendi işinize bakın, devletin içine karışmayın diye onları yola getiriyor. Şimdi bu değişti işte, kanunundan sonra değişti. Hı hı. Ve o mesela şunlar bunlar bu. Tabii niye bunu söylüyorum? Biraz evvel dedim ya bir devri ve bir zihniyet değişikliğini Temsil eden üç kişi bunlar. Peki e, Suha e, Piri Reis nereli? Piri Reis e, bilinebildiği kadarıyla bizi sürülebildiği kadarıyla Konya yöresinden bir Türkmen kabilesinden geliyor. Bir Türkmen aileden geliyor. Hı hı. Babası e, kendisi söylüyor zaten e, bir şey hidab Bahriye'de söylüyor. Ben diyor Hacı Mehmet oğlu ve onun kardeşi Kemal Reis'in dolayısıyla benim oldu yayını onları hep karıştırırım. Hı -hı. Muhyiddin Piri diyor. Adı Muhyiddin Piri. Hı -hı. Babası Hacı Mehmet, babasının kardeşi amcası Kemal Reis. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Kemal Reis, Piri Reis'in Piri Reis olmasının Belli başlığı nedeni. Kemal Reis bir korsan. Hı hı. Bu korsan Piri Reisi 11-16 yaşları arasında olduğu tahmin ediliyor. Yanına alıyor ve Piri Reis böylelikle korsanlığa başlıyor. Tabi bu korsanlık meselesi de ve Yelibolu'ya yerleşiyor. Gelibolu'da bu. Kemal Reis de orada. Çünkü neden? Gelibolu tersane'nin merkezi. Evet. Oradan <gülüyor> yapılıyor gidiyor gebiler filan. Şimdi bu kadırgalar o zaman tabii. Hı. Nitekim e, bir şeyin Osmanlı denizciliğinin gerilemesinin bir nedeni de okyanusa çıkan o kalyonların Kalyon. çok geç almış olması. Kadırgalarla kalyonlarla başa çıkamıyorlar şeyde Akdeniz. Halbuki tersi de. anlatılır değil mi? O kadırgaların çevik oldukları, kalyonların ağır oldukları, o yüzden Osmanlıların bir sürü deniz savaşını kazandıkları filan anlatılır. E, e, e, evet ama kalyonlar da üç sıra toplaşıyorlar. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bu iş silahlar konuşunca kanunlar susallar. <gülüyor> yani bu iş böyle babadan kalma tokatla olmuyor. Her yani silahlar gelişiyor, ekipman değişiyor, bilmem onun şeyi ay büyük suycısı cepanesi değişiyor bütün bunlar hmm. taşıyacak büyük ve tabi okyanuslara açılacak e, tekne lazım hmm. okyanuslardan o İspanyollar gidip o Amerikayı keşfedip ondan sonra oradaki gümüşü buraya getirince bütün ekonomi alt üst oluyor hmm. şeyin Osmanlı'nın e, nefesi tükeniyor bunlar hepsi birbirine bağlı peki tekrar Piri Reis'te kalalım Pirilis'te evet. Reis'le ilgili ne kadar bilgi var elimize yani şeyi öğrendik Kemal Bey'in yanında korsanlığa başladı 11-16 yaş arası dedin. Evet. E, bu tür bilgilere nereden ulaşıyorsun? Yani bir, bizim devlet arşivinde mi var? Osmanlı'nın arşivinde i̇şte, mi var? Yoksa yoksa var. Batı'dan mı geliyor bu bilgiler? Batı'dan da geliyor. Şimdi şu maalesef şöyle bir durumla karşı karşıyız. Çok doğru söylüyorsun. Biz bir defa meraklı değiliz. Yani rahmetli Erdal İnönü öyle derdi. Ben merak kelimesinin tanımına baktım. Üstüne vazife olmayan işlere karışmak diyordu. <gülüyor> Şimdi böyle bir e, meraktan yoksun bir ülke olunca uzun yıllar Biri Reis'te falan kimse ilgilenmemiş. Bir Reis'in haritasının o bulunan birinci haritası masa örtüsü olarak kullanılmış dolma bahçede falan. <gülüyor> o zamanlar tabii yani bir e, şey yok. E, bu işlerle ilgili biraz evvel Eldem dedin evet e, o e, şey şey de... arkadaş var mı piriliğin haritası bu Halil Eldem de o zaman top kapı hmm. müdürlüsü e, sarayının müdürü hmm. e, bu piriliğiz e, her şeyden evvel meraklı bir insan ve hmm. bilgi topluyor not diyor düşün korsan gidiyor orada gemileri ele geçiriyor. İstediği ceza ele götürüyor satıyor bilmem ne yapıyor ama bir taraftan da her gittiği yeri neredeyse metre metre not ediyor. Peki Suha o zamanki dil ne? Yani dışarıdan gelen bilgiler hangi dilden geliyor? Osmanlı'nın yani şimdi, şimdi Piri Reis örnek Kendi haritasını nasıl iyi hazırladığını hı. Anlatıyor O çok güzel bir konuya değindin Hemen kısaca bir şey söyleyeyim çok az var. Ne kadar vaktimiz var 4 e, dakikamız tamam. var. Hemen şunu söyleyeyim Belki de bugünü öyle kapatırız hı hı. Piri Reis'in haritası Bulunduktan sonra e, Dünyada çeşitli Yankılar yaratıyor Bunlardan bir tanesi de Kiriyesin haritasının nasıl yapıldığı. Ee, İsviçreli bir e, yazar, Eric Von Deniken. Evet. Belki Biliyor biliyorum. Tanrıların arabası diye bir. Evet. Işte. Bir ara çok popülerdi. Ha şeyi anlatıyor. Işte, uzaydan adamlar gelmişler de Boynuzluymuş... birmiş, <gülüyor> Onu da bilmiyorum. Orayı burayı bilmem ne yapmışlar... misafire işte etti şeyler. Nazca çizgileri Güney Amerika'da işte büyük şeyler. Stonehenge İngiltere'de Hı -hı. bu arada şey de söylüyor o da şöyle bir iddiası var diyor ki Piriris -E -E haritasını <gülüyor> Kahire'nin üstünde durup dünyanın fotoğrafını çeken uzaylılardan e, onların çektiği fotoğraflara bakarak çizdi diyor <gülüyor> ya kardeşim bu uzaylıları bu Piriris -E -E ne zaman görmüş? <gülüyor> Kim görmüş bu bu fotoğrafları? E, kim almış onlardan da bir Reis'in? Reis. Reis Paparazinin de e, tarihi epey eski galiba. <gülüyor> evet. Şimdi böyle, tabii bir sürü şimdi Pir Reis'e şöyle bir merak var Türkiye'de. Bir. Pir Reis'in haritasının sırrı. Ya kardeşim Pir Reis'in haritasının sırrı mürü yok. Adam kitabı Bahriye'de kendi bir başına sonuna not düşmen kitabı Bahriye'de uzun uzun anlatıyor. Ben diyor şu kadar Mappa Mundo dünya haritasından, şu kadar Cemahiriye dedikleri Arap haritalarından, ne diyor Kristof Kolomb'un haritasından hı hı. yararlandım. Bunları aldım. Hepsini bir miksas. Kullanarak bir araya getirdim bir. Yani. Bir de bir şeyden söz ederler. Bir savaşta sanıyorum bir e, işte hangi ismi milletini unuttum ama bir esir alınıyor o esirin de <gülüyor> o Portekiz. esirin de haritaya çok ciddi katkısı olduğu söyleniyor. Hayır, çünkü portekizdi çünkü piriliysin. Kolombun haritasına haritasına sahip olduğu düşün. Bunları biriktirmiş piriliysin. Bütün bu haritalar. 20 küsur haritadan diyor yararlandın diyor. Hı -hı hepsi var onlarda. Kolombun haritası tam olarak onu söylemiyor Kolombu ama o esirden söz ediyor. Süha bu, bu bu haritalar savaş ganimeti olabilir mi? Yani o haritaya tabii, nasıl ulaşacak? Bir tabii. gemiye ele geçirecek ki onun haritasını ele geçirecek? Tabii ki zaten söylüyor bir yerde onu anlatıyor gemiyi diyor bir şey bir savaş çıkmış gemi gemi Portekiz kilosunu perişan etmişler oradan esirler almışlar. Eşyaları alıp da gemilerin içindeki malı, malı orada bıraktıklarını zannetmiyor. Böyle Tabii ki o söylüyor zaten. Yani gayet açıkça anlatıyor bu. Tek tek sayıyor. Şu kadar mappa mundo, şu kadar Cevahiriye şu kadar Cjateriye, Cebairiye, Cjateriye. Pardon. Bu, Bakın bu mappa mundo. Mappa map anlamı. Evet mappa mundo yani dünya haritası. Map. Arapların Caferiye diye adlandırdığı sekiz harita, hı hı. bir batı haritası, Sint, Hint ve Çin denizlerini kapsayan dört yeni Portekiz haritasından ve Kolombun batı tarafından çizdiği haritadan yararlanarak ve onları geometrik yöntem ve kıyas olanlama yolu birleştirerek meydana getirdim diyor. Anladım. E daha ne desin <gülüyor> adam şimdi? Peki Suha bu, ya yani, <gülüyor> bu haftalık o febrik kondelikleri görmüş olsa vallahi bil ben bu dayıları işte. <gülüyor> tamam. Haftaya devam ediyoruz. Zamanımız bitti. Çok tamam. teşekkür tamam. ettim. Çok memnun oldum. Ee, ben teşekkür haftaya ederim. Haftaya görüşeceğiz. Pir Reis'in tamam. hikayesini konuşacağız. Tekneyi de çok beğendim. Ee, i̇yi seyirler. <gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bebek 750 ile ilgili bir şey bu. Evet. beğenme beğeni like <gülüyor> evet like like. açıklığınız bu hafta da böyleydi haftaya görüşmek üzere hoşçakalın